Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cem'i el enbiya'yı vel muhselin. Ve ila cem'i el evliya'yı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kim olduğumuzu anlamaya çalışıyordu. Kendimizi tanımaya çalışıyordu. Rabbimizin bize neler söylediğini Anlamaya çalışıyordu. hep tekrar ettim, Allah ayet-i kerimede ondan geldiniz, dönüşünüz onadır. İnna lillâh ve inna ileyhi râciû. Bunun başka bir manası var mı? Evet, elbette ki vardır. İnna lillâh. Hepimiz Allah içiniz. Onları bir musibete uğradığında biz Allah içiniz derler. Ve <gülüyor> ileyhi dönüşümüz onadır. Ondan geldik, dönüşümüz onadır. Manası nasıl çıkıyor oradan? Eğer biri için bu eve dönüyor denince evden çıkmış ki eve dönüyor. Dönüş onadır. Dönüş, geldiğimiz aleme Allah'ın huzuruna, asıl vatanımızadır. Ama inna lillah, biz Allah içiniz, biz Allah'a aitiz. Her şey zahiri, manevi, her ne varsa, her şey insan için, Allah öyle buyurdu. Onun emrini vermiş, onun hizmetini vermiş. Bakınca şunun bana ne faydası var diye insan düşünebilir. Mesela ne buyurmuştu? Gökyüzünü, yakın gögü, yıldızlarla süsledik. Süs olsun, bakınca böyle muhabbet al diyor. Her bir yıldızın elbette ki bir vazifesi vardır, bir zikri vardır, bir kulluğu vardır. İnsana da ayrıca özel olarak bir faydası vardır. Manevi olarak da her ne varsa insan içindir. Eğer insana bir faydası varsa, bu durumda o insan içindir. Manevi olarak mesela ibadet yapıyoruz, hepimiz zaten biliyoruz, ibadetimiz kendimiz içindir, bize faydası olduğu içindir. İbadetimizin Allah'a bir faydası dokunuyor mu? Haşa! Kendimiz için yapıyoruz. Yani namaz kılıyoruz. O bizim için bir nimettir. Nasıl ki zahiri olarak nimetler varsa aynı şekilde manevi olarak da bütün ibadetler nimet ve o bizi büyütür. Manevi olarak bizi nurlandırır. Bizi büyütür. Bizi Rabbimize yaklaştırır. Nimet, ikram. Yani insan Allah'a ibadet etsin diye yaratılmamış. İbadet onun içindir. Allah'a abdolsun diye yaratılmış. Aynı şekilde Allah Kur'an'ı indirmiştir. İnsan mı Kur'an içindir? Kur'an mı insan içindir? Hangisi faydalanıyorsa o onun içindir. Kim faydalanıyor? İnsan. İnsan olmasaydı, Kur'an'ı göndermeye gerek var mıydı, ortada biri yok ki göndersin. Güneş eğer ısıtıyorsa, aydınlatıyorsa, bu durumda aydınlat aydınlattığı biri lazım, birileri lazım, ısıtacağı birileri lazım. Dolayısıyla kimi aydınlatıyor, kimi ısıtıyorsa o onun içindir, güneş. Onun için olmuş oldu. Kur'an da öyledir. İnsan içindir. İnsanın insana yol gösterir. Hidayettir insan için. İnsan için nurdur. Önünü, yolunu, gönlünü, hayatını aydınlatır. Onun için furkandır. Doğruyu, yanlışı ona ayırt ettirir. Hikmettir. Allah'ın muradını öğretir müjdedir, Allah onunla müjdeliyor, uyarıyor, ikaz ediyor, uyarıcıdır, nezirdir, beşirdir. Nereden bakarsan bak, hepsi insan içindir. Onun manevi gıdasıdır, bununla beraber onun yaratılış gayesini gerçekleştirmesi için Allah'ın muradını gerçekleştirmesi için ona lazım olan, gerekli olan ilmi verir, hikmeti verir, o maneviyati, o nuru verir, hidayeti verir, yolu gösterir. Artık ona nasıl sarılmak gerekir? Ona göre hesap etmemiz gerekir. O senin içindir. Yoksa bu Allah'ın kelamıdır. Onun için şu şekilde okuyamazsın, bu şekilde okuyamazsın, anlayamazsın, kavrayamazsın. O onun manevi gıdasıdır. Almazsa manevi olarak ölür. Almazsa karanlıkta kalır. Almazsa yolunu bulamaz. Almazsa anlayamaz. Önce Rabbini tanıyamaz, kendini tanıyamaz. Bunun da bir alemi için bu alemde bulunduğunu anlayamaz. Dolayısıyla Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmez. O da tıpkı bir çekirdek gibi gelmiş ve çekirdek gibi yine geri gider, ağaç olmadan gider. Hiçbir şeyi kazanmadan gitmiş olur. Her şey insan için ama اِنَّا <gülüyor> اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجِيُونَ Hepimiz Allah içiniz, biz Allah içiniz. Dememiz gerekir. Acaba ne kadar diyebiliyoruz? Her şey senin için ama sen onun içinsin, onun için olman lazım. Kim olduğunu bilmen lazım, kimin için olduğunu bilmen lazım. Niçin bu alemde bulunduğunu anlamam lazım. Bu alemde bulunmanın sebebi senin ibadet yapman değildir. Namaz kılman değildir. Namaz seni huzura çıkarır. Namaz araç. Amaç Allah'a abdolmaktır. İmani kazanmaktır. Rabbimize güvenmektir, teslim olmaktır. Rabbimizi tanımaktır, anlamaktır. O'nun yakınlığını tatmaktır, oruç tutuyoruz, nefsimizi temizlemektir, tezkiye etmek içindir. Bununla beraber nefsimize Allah'ın hükmüyle hükmedebilmektir. Hükmün bizde olması içindir, Rabbimiz bizi eğitiyor, terbiye ediyor, o gücü kuvveti veriyor. Her ne varsa Adem'de insan için, insan, Allah için, inna lillah. Bununla beraber, de ki selatım, ibadetlerim, kulluğum, namazım, manevi olarak her ne varsa, yardımım, desteğim, aşkım, muhabbetim, sevdiğim, çabam, gayretim, cehtim, kurbanım, kurban ettiklerim, önce insan vaktini, zamanını kurban ediyor. Onun için hayatım ve evlümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir deyip söyleyeceğiz, bunu söyleyebilen Allah için olmuş olur. Onun için bakacağız, ben Allah için deyince, bu ne kadar doğrudur, ne kadar Allah içiniz, ne kadar nefsimiz içiniz, kendimiz içiniz, ona bakacağız. Allah için olunca ne olur? Bir kul, bütün derdi, Allah'ın rızası, ebedi hazatı, Allah'ın emri, Allah'ın hükmü, Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesi. Örnek olarak Nebiler, Resuller. Allah'ın Nebileri, Resulleri. Onların kendine göre bir hayatları var mıydı? Hayır. Hayatları, varlıkları, çabaları, gayretleri, her neleri varsa hepsi Allah için. Hepsini kurban etmişler mi? Etmişler. Bir yerde bulunuyor, buradan kalk, oraya, şuraya hicret et. Peygamberlerden bir kısmı üç defa hicret etmiş. Ona ait bir hayat yok. Ben burayı seviyorum, buradayım. Böyle bir şey yok onun için. Onun için olan nedir? Sen nasıl istiyorsun ya Rabbi? Nasıl emrediyorsun? Çünkü benim, bana ait ne bir fikrim vardır, ne bir düşüncem vardır, ne bir... Hayatım vardır, ne bir tercihim vardır. Senin benim için takdir ettiğin, tercih ettiğin benim de sana olan duamdır. Ben de onu istiyorum. Çünkü ben sana ait. Eğer biri birine aitse onun kendisine ait hiçbir şeyi olmaz. Kendisi ait çünkü. Yani biri Allah'a ait olunca ona ait bir şey olur mu? Yok. Ona ait de ne varsa, o da Allah'ın. Bu alemde onu öğreniyor, onun talimini Rabbimiz bize yaptırıyor. Peygamberleri, nevileri, Resulleri de, Sıddıkları da önümüze koymuş, şahit olarak. Örnek olarak onlara bak, onlar nasıl yaptıysa sen de öyle, Allah için ol. Herhangi bir şey isabet ettiğinde, musibet. İsabet eden her ne varsa ona musibet deniyor, nimet de isabet edebilir. Sıkıntı, yokluk, bela, dedikodu, iftira, hastalık, onlar da isabet edebilir. Her ne isabet ettiyse, mutlaka biz Allah içiniz demen lazım, ondan geldik, dönüşümüz onadır. Yani eve gidiyoruz, ondan gelip eve döneceğine iman edenler, bu dünyaya burası benim evimdir demez. Buradaki herhangi bir şeye bu benimdir demez. Onun emanet olduğuna iman etmiştir, emindir bundan. Onun için dünyaya, dünyadaki hiçbir şeye asla gönül bağlamaz. Evet, bir araçtır onu kullanır ama ebedi hayatını kazanmak için kullanır. Bakışı da öyledir. Evet, bu Allah'ın ikramidir. Benim kulluğumu, abdiyetimi yapmam için Rabbim ikram etmiş. Bunun için de benim gereğini yapmam lazım. Bunu nasıl kullanmam gerekiyorsa, Rabbim nasıl emretmişse öyle de kullanmam lazım. Ama bana ait bir şey yok. Eğer o ahirete iman etmişse, eve gideceğini, döneceğini biliyor, anlanmışsa hiç başka bir alemde, başka bir yerde burası benimdir deyip orayı sevip, oraya gönül bağlayabilir mi? Dünyayı ahirete tercih et, sonra söyle ben ahirete iman etmişim. Bu insanın imani bilmesidir ama bu ona iman ettirmemişse bildiği kendi kendini kandırıyor demektir. Onun için ahireti dünyada daha çok sevinince ahirete iman etmiş oluruz. Şu anda ümmete bakınca ne kadar ahirete iman ettiklerini anlarız. Kendimize bakınca, kendimizi hesaba çekince onu hemen anlarız. Kul Allah için olunca, tabii ki bunun için bir yolu yürümesi gerekir. Yani bir hayatı yaşaması gerekir. Hayat yolunda imtihanlara tabi tutulurken, Allah'a ait olduğunu, ondan gelip ona döndüğünü ispatlaması lazım. Allah da onu imtihanlara tabi tutuyor, bu imkanı veriyor ona. Bu sehadiste buyurduğu gibi kulun kendisini farz kıldıklarımla en güzel şekilde yaklaştırır, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yaklaştıkça beni sever, ben de onu sever Ben bir kulumu sev sevince kulum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever, her şeyi benimledir. Bu kul Allah'a ait bir kuldur. Ben Allah içinim deyince bu kul doğru söylemiştir. Ben Allah içinim deyince, o Allah'a ait olunca bu durumda neyi anladık buradan? Aynı zamanda Allah ona tecelli ediyor. Onu kabul ediyor. Hayatım ve kurban, hayatım ve ölümüm sana kurbandır, demiştir. Eğer o Allah için olduysa, hayatı ve ölümü Allah için olduysa, serati, kulluğu, ibadetleri, kurbanı Allah için olduysa, Allah da onun için olur. Kul Allah için, Allah da ona tecelli etmiş, onun için. Ne oldu? Tevhid. İşte bu kul, gerçek manada La ilahe illallah diyen kuludur. Hem diliyle söyler, hem gönlüyle söyler, hem haliyle, her zerresiyle söyler. Ama yolu yürümeden de böyle bir şeyi olsun diye beklemek, tabii ki insanın hayal kurmasıdır. Hep beraber yolu yürümeye çalışıyor. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz, ahireti dünyaya tercih ediyoruz. Rabbimizi kendi nefsimize tercih ediyoruz ki o gölge, o karanlık yok olunca Allah'ın güzelliği tecelli, et, tecelli eder. Tabii ki yolu yürürken bir yol göstericiye de ihtiyaç vardır. Bizim şahit olduğumuz odur ki, bu kulun kendi çabasıyla, gayretiyle yaptığı bir şey değildir. Ama kulun çabasına, gayretine karşılık Allah ikram ediyor. Kul onun saf ikram olduğunu görür ve anlar. Ne yapmıştır? Çaba gayret sarf etmiştir, Allah'ın kendisine verdikleriyle, verdiği sermayeyi kullanmaya çalışmış ama gönlünde Rab'ine dönmüş ve Rabbini tercih etmiştir. Senin için her şeyi yaparım demiştir. Sana kurban olurum demiştir. Beni kurban et demiştir aslında. Ben sana kurban olmak istiyorum. Bana ait bir şey olsun istemiyorum. Ben sana ait olmak istiyorum. İnna lillah demiştir. Allah da onu kabul eder. Ben Allah için, ben senin içinim ya Rabbi deyince Allah da onu kabul etti. Kabul edince ne olup? Allah dilediğini, dileyeni zatına seçer. Zatına seçilmek böyleydi. Zatına seçilmeye, yolculuk yapmak, başka seçilmek elbette ki başkaydı. Bu saf onun ikramıydı. Nasıl ki bizi yaratması onun ikramıysa, bu da onun ikramıydı. Gezdiği yere onu alması onun saf ikramıydı. Yani şimdi biri göğe çıksa, arşa çıksa, ben göğe çıktım, arşa çıktım dese ayolmuyor mu öyle? O seni aldı, yani sen el, elini biraz kuşların kanat çırptığı gibi çırptın diye sen oraya mı çıktın? Yok, seni bunu bilmem lazım, ama sana kanat çırp demiş, sen de elinle çıkmak için Şavalgari'ye sarf etmişsin, o seni al diyor oraya, bizim gücümüz bu kadardır. Ama o kanat çırpmaya çalışanları alıyor yalnız, onları seçiyor. Böyle bir çaba, böyle bir gayret içinde olanları seçiyor, tercih ediyor. Kendisini tercih edenleri ve bunun için o çabayı, gayreti zarf edenleri seçiyor. Hiçbirinin herhangi bir şekilde Allah'a bir faydası var mıydı? Hayır, bunu biliyoruz. Allah'ın kur'un üzerinde muradının gerçekleşebilmesi için Allah'ın gösterdiği sirat-ı yürümesi gerekir. Hangi şartları koymuşsa, hangi vesileleri yaratmışsa Allah'a yaklaşmaya, yakın olmaya vesileler arayın buyurdu. Bunun için sebepler vardır. Arayın dedi. Bulun dedi. Arayın dediyse bulun dedi. Vesile... Resulullah Efendimiz'dir, vesile Kur'an'dır, vesile <gülüyor> Elbette ki kıyamete kadar varisleridir, vesile, vesile Bütün ibadetlerdir, bütün hayırlardır ama Özellikle en baştaki vesileyi unutmuyoruz. Allah da bir kuluna Evet, sen benim işinsin dediyse Hazretlerine buyurduğu gibi insan. Ben insanın sırrıyım. insan da benim sırrımdır. O zaman, kuldaki sır tecelli ediyor. O bütün fanilerden vazgeçti. İbadetini, namazını, kurbanını Allah için yaptı. Hayati, ölümü Allah için oldu, kurban etti, kurban oldu. Ona zahiri olarak bir şey mi oluyor? Yok. Gölge gidip hafifat tecelli ediyor sadece. O sır insanda tecelli ediyor onun için. İnsanda zahir olduğum gibi hiçbir şeyde zahir olmadım buyurdu. İnsana tecelli ettiğim gibi, hiçbir şeye tecelli etmedim bu Ondaki tecelli açığa çıkarsa, o kendi hakikatine ermiş olur. Rabbine vasıl olmuş olur. Ama onda bir şey kalmış mıdır? Yok. Allah'ın nurundan, güzelliğinden, rahmetinden, el esna-u başka bir şey kalmış mıdır? Yok. İnna ilillallah ve evet, inna ilahi raji'u. Öyle derler, İnna Allahu. Biz Allah içiniz. Niye başka bir isim söylemedi? Mesela genellikle Allah kullarıyla ilgili bir şey söylerken Rab ismini kullanır. Senin Rabbin, sizin Rabbiniz. Ya da sizin sizi yaratan, sizin Bari'niz. Niye? Zat ismi olan Allah ismini söyledi. Biz Allah içiniz. Allah'ın bütün güzelliğinin, el-esbaul hosnasının tecelli etmesi için yarattığı yeryüzündeki halifesi, aynasıyız. Bütünüyle ona teslim oldu. Bütünüyle o tecelliyi almaya layık oldu. Ama her zerresiyle ben senin içinim demiştir. Allah bir kula tecelli edince Allah ismiyle tecelli ediyor ki Bütün isimler ondan tecelli ediyor, zat isminden tecelli ediyor. Başka bir varlığa tecelli etse, birkaç ismiyle tecelli ediyor. Rahim ismi tecelli eder, Kerim ismi tecelli eder, Nur ismi tecelli eder ama insanı tecelli edince 99 isim birden tecelli ediyor. Onun yaratılışı öyledir, fıtratı öyledir. Kendi fıtratında yaratmış çünkü Onun Kamil olabilmesi için ona lazım olan, gerekli olan buydu. Başka her ne olursa olsun eksik kaldı. Yani üç isim, beş isim tecelli etti, veli oldu, eksik kaldı. Onun için velayetin dereceleri vardır. Peygamberlerin de aynı şekilde böyle velayet dereceleri vardır. Allah öyle buyurmuştu. Onları derecelerle birbirine üstün kıldık. Her kul böyle bir fıtrata, vasıfa sahip midir? Evet. Tercih kula kalmış, onun duasına kalmış yani. İnsanın duasından başka bir şey yok ama insan kendinde bir güç zanneder, gücünün kendisine ait olduğunu zanneder. Bilginin, ilmin kendisine ait olduğunu zanneder. O aklının, tercihinin kendisine ait olduğunu zanneder. Bütünüyle Allah'a ait olduğunu anlamadığı için bu da Allah'ın sanatı. Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Allah için miyiz, değil miyiz? Bu durumda Allah'ı tanımadan kul Allah için olabilir mi? Olamıyor. kendimizi bilmiyorsak, kim olduğumuzu bilmiyorsak, bütün ilmimiz boşa gitti. Ortada bilen biri yok çünkü. Bilen biri sahtedir. Hakiki değil. Hakikati erememiş, dolayısıyla hakiki değil. Bu ani alemde, gölge alemde, gölgeye takıldı, gölgeyi sevdi, gölgelerle uğraştı, gölgelerin peşinden koştu ve bunu hakikat zannetti. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Böyle gölgelerin peşinden koşan, gölgeleri sever, gölgeleri tercih eden yani dünyaya ait her ne varsa, Uykudadır. Kendinde değil. Bir hayal aleminde, bir misal aleminde uyanınca o yok oluyor ama başka bir alemde olduğunu anlamış oluyor. Ölünce de böyledir. Bu alemin fani olduğunu hepsinin bir sebep, bir vesile olduğunu biz bu bizim bu aleme ait olmadığımızı Rabbimizden geldiğimizi ona Döndüğümüzü istesek de istemesek de Hızıra çıkacağımızı Anlayınca perdeler aralandı ve biz uyandık Ama iş işten geçti Uyandın ama Nasıl uyanmışsan öylesin Ya burada uyanırsın Ya da Bir daha Uyanmam sana hiçbir fayda vermez. Onun için vefat edenler ne diyor? Kaybedenler gördük, anladık ya Rabbi. Şahit olduk, her şeyi iyice anladık. Bizi dünyaya gönder, bu sefer doğru yapacağız. İman edeceğiz, salih amel işleyeceğiz, iman edeceğiz, Resullerine tabi olacağız. İman edeceğiz, sadaka vereceğiz. Kimleyi eksik yapmışsa onu söylüyor. Allah ne buyurur? Dönüş yok. Size bunu anlayacak bir hayat vermedin mi? Vermedin mi size? Hesaba çekmem. Böyle bir imkanı size vermedin mi? Verdim. Onun için yalan söylüyorsunuz. Biliyordunuz, bile bile yapmadınız. Anlamıştınız, bile bile yapmadınız. Daha doğrusu biz ona ne diyoruz? Yapmaya tenezzül etmedim. Yeniden böyle şeylerle uğraşama. Benim başka dertlerim var, sorunlarım var, işlerim var, sıkıntılarım var, arzularım, isteklerim var, dualarım var. Ben başka şeyleri istiyorum. Ben Allah içinim diyenin herhangi bir isteği olamaz. Onun tek isteği Allah için olmaktır. Allah'a kul olmak da, abd olmak da öyledir. Aşkın marşokundan başka bir şeyi olmaz. Ona her şeyi verseniz, bütün dünyayı verseniz, ama marşokunu vermeseniz, her şey, her yer ona cehennemdir. O yanar. İçi yanıyor, özlemden, hasretten, aşktan içi yanıyor. O dışarıdaki şeylerle hiç teskin edilir, mutlu edilebilir mi? Edilmez. Onun için Allah imana davet ediyor ama iman edebilmek için, sevebilmek için marifet lazım. Rabbimizin emrettiği gibi onun ismiyle okumamız lazım. Okuyunca, marifet, marifete er, erince, o bize imani kazandırır, aşkı muhabbeti kazandırır, bize şahadeti kazandırır, bizi Rabbimize yakın eder, velayeti kazandırır. Okumayınca, okumayınca bir şey yok. Okumayınca, bütün bildiklerimiz. Anladıklarımız, vehim, zam ve şeytanın verdiği ve söz ibaret kalır. Onun için Rabbimizin ismiyle okuyor, her şeyi onun ismiyle anlamaya çalışıyor. Ama her şeyden önce kendimizi okuyor. Ben kimim sorusuna cevap veriyoruz. Rabbimiz cevap vermiş. Hem kendisi cevap veriyor, hem peygamberler üzerinden cevap veriyor, hem mümin kulları üzerinden cevap veriyor, iman edenler üzerinden cevap veriyor. Böyle söyleyin diyor, böyle olun diyor. Bir kul düşünün, gece gündüz Rabbinin rızası peşinde koşuyor. Derdi olur. Bu bilgiyle amel ederse, Allah ona bilmediklerini öğretir buyurdu Rasûlullah Efendimiz. Allah öğretiyor, her Allah'ın öğrettiğini, gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Derdi Rabbinin rızasını kazanmaktır, evveli hayatını kazanmaktır. Tabi Rabbini sevince, sevdikçe Rabbinin muradı üzerinde gerçekleşsin istiyor. Rabbini sevindirmek istiyor, razı etmek istiyor. Elbette ki Rabbinin sevgisine, rızasına layık oldular. Şeytana taviz vermiyor, dünyaya taviz vermiyor, nefsine taviz vermiyor, insanlara taviz vermiyor. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Böyle biri Allah dilediğini zatına seçer. Seçilmeye layık değil midir? Böyle biri Allah için midir? Tabii Allah için. Anlaşılmayacak bir şey yok yani. Bu Allah için bir kuldur. Allah bu kulu her türlü nimete, ikrama layık görür mü? Ayıktır. Yorum sonunda ona ne söyleyeceğini de söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz, Mürçid-i Manevi yolculuğu yapıp vuslata erdikten sonra hem fena bulmuş hem beka bulmuştur. Allah kendini tanıtmıştır ona. Hadi şimdi kullarımın arasına in beni tanık demiştir. Yoksa kullar her şeyi biliyor zaten. Bilmeyen mi var? Mesele, kulun Rabbini bilmesidir, Rabbini tanımasıdır. Kulun kendisine tecelli eden Rabbini tanımasıdır, Rabbinin muradını anlamasıdır. Herkese her türlü nimeti ikram eder. Yani kullarına, veliye her türlü nimeti ikram eder. Veli neyi istemişse onu ikram eder. Tabi duasına göredir, onun tercihine göredir. Allah onun duasını kabul etmiştir. Neyi ne kadar biliyorsa o kadar tercih etmiş, o kadar istemiştir. Meşr-i e ne diyor? Ya da Rabbini tercih edip Ben senin içinim diyen haliyle, tavrıyla, gönlüyle, ameliyle, işiyle diyen Kur'an diyor Sana bir şey yok diyor. Herkese her türlü ikramı yapıyor. Ona da diyor ki sana bir şey yok. Niye bir şey yok? Onun kendisi yok. Ona ne olsun? Ona bir şey yok ama ona ne olabilir? Eğer Allah ona sana bir şey yok dediyse bu durumda bu alemden ona hiçbir şey yok demektir bir imtihan gereği gereği her türlü muameleyi yapıyor ama ona bir şey yok. Asla hiçbir şeyi gönlüne yaklaştırmasına asla müsaade etmez. Sana bir şey yok demiş. O herhangi bir şeyi bu benimdir diyebilir mi? Bir şey yok demiş sana. Sadece zahiri de, zahiri zaten imtihanlara tabi tutuyor. Onun da sen o hiçbir şeyi kendisine ait göremez. Sana manevi bir şey de yok diyor. Bak volilere her şeyi veriyor, ona diyor sana bir şey yok. Sana bir şey olsa sen varsın demektir, o zaman sana bir şey yok. Şimdi insan düşün diyor, yani yorum sonunda bize diyecek ki sana bir şey yok. Eğer sana bir şey yok diyorsa ne olduğunu inşallah anladık. Anlamamız gerekir. Ona bir şey yoksa bu durumda sana ben varım demiştir. O hiç başka şeye dönüp bakabilir mi? Dönüp zaten bakamaz. Zaten öyle tercih etmiş. Ama biraz önce söyledim. kul bilir ki bu kurul işi değil. Bu onun çabasının, gayretinin ya da bilmesinin anlamasının işi değildir bu. Bu saf onun ikramıdır. Saf ikram. Kulun kıyameti kopmuştur. Oran olmuştur zaten. Ölmeden evvel ölmüştür. Ona ait bir şey yoksa, kendisi de yoksa, onunla görüp, onunla işitip, onunla tutuyorsa, kendisi de bitmiştir, sözü de bitmiştir, her şeyi bitmiştir. O Allah'tan konuşur, Allah ile konuşur, Allah'ı konuşur, başka bir şey yok. Onunla bakar, onunla işitir, onunla tutar, onunla yürür. Onunla iyi var, bir şey yok, hiçbir şey yokmuş. Önceden de öyle miydi? Önceden de öyleymiş. Onun haberi yokmuş. O kendini bir varlık zannetmiş, bir şey zannetmiş. Karanlık aydınlanınca, sır ortaya çıkınca. Bu ne anlamış oldu? Arkadaşlar soruyor, böyle bir durumda 8-9 milyar insanın içinde acaba kaç kişi bu hakikate eriyor, bu sırra varıyor, kendi kendine arif oluyor, kendini tanıyor, Rabbini tanıyor, acaba kaç kişi? zorla soruyor. Bu diğer insanların hali ne olacak? O zaman bunlar niye var? İnsan yolcu. Cennete yolcu. Rabbine yolcu. Cehenneme yolcu. Tecihi de onlara vermiş. Ama onun muradı muradı Daveti de, muradıyı da kendine Kendine davet ediyor. İnşallah kim olduğumuzu anlayacağız. Rabbimizin bize, bizi tanıttığı gibi, bize tecelli ettiği gibi tanıyacağız. Herkes için son nefeste perdeler açılır. Herkes için, herkese Allah'ın ayet-i de buyurduğu gibi, Gideceği yer gösterilir. Onun için ayet kelimesi öyle buyurmuştu. Ölürken, eğer ölen, vefat eden sağdakilerdense ona cennetten, cennetliklerden cennetin müjdesi vardır. Ölene yer. Soldakilerdense ona kaynar sudan ziyafet vardır. Yani sen kaybettin, Rabbini kaybettin, insanlarını kaybettin, ebediyen kaybettin denince başından kaynar su dökülür. Ölen eğer öndekilerden, nokar bundan Allah'a yakın olanlardan biri ise ona da ruh ve reyham vardır. Ruhai. Ona hemen cennet vardır, o zaten cennette onun için bir şey değişmedi, o zaten marifet cennetinde Rabbini biliyor, tanıyor, seviyor, güveniyor, tevekkül ediyor. O zaten gönül itibariyle de o imanından dolayı, marifetinden dolayı zaten cennetteydi, evet bu sefer perde açıldı. Cemite, Rabbinin huzuruna hem kendini, kendini görür hem kendisiyle, hakikatiyle, evet, Rabbine şahit olur. Hiç perde açılmamış olsa bile o anda açılıyor. Son nefese açılıyor. Zaten sağdakilerinden de soldakilere de perde açılmamış o anda açılıyor. O ne o anda sen cehennemliksin diyor, ötekinde o anda sen cennetliksin diyor. Ama o da bir yol yürümüş, çaba, gayret sarf etmiş, iman etmiş. Cennete layık olmuş ki, tabii ki Allah'ın rahmeti, Allah layık gördü. Bir çabasıyla, gayretiyle kazandığı bir marifet vardır. Bir de Allah'ın kendinden verdiği marifet vardır onu bütün şiddetiyle tatmış olur. İnşallah kendimizi tanıyacağız. Kim olduğumuzu olduğunu bileceğiz. Nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini, nereye gideceğimizi nasıl, gideceğimizi, nasıl gideceğimizi, nasıl gitmemiz gerektiğini iyice öğreneceğiz, anlayacağız. Nasıl gitmek istiyorsa gereğini de yapacağız. Bize düşün, sadece kapırdamak Sadece elimizden geleni yapmaya çalışma. Beni zikret dediyse zikredeceğiz. Secde dediyse secde edeceğiz. Hayırda yarış, hayırı işle dediyse hayır işleyeceğiz. Doğru yap dediyse doğru yapacağız. Güzel yap dediyse güzel yap yapacağız. Elimizde gelen budur. Öğrenmeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız, okumaya çalışacağız. Allah'ın vahyini okurken cevap vermeye çalışacağız. Sen benim Rabbimsin, ben de senin abdünüm diyeceğiz. Gerisini o ikram eder. Ama bir adım atmadan da hadi ver demek yok. Elimizden geleni yapmadan hadi ya Rabbi ben bunu istiyorum, şunu istiyorum demek yok boş, Allah böylelerini bir neye benzetiyor, suya doğru avuçlarını uzatıp su içmeye çalışan, senin elini suyun altına koyman lazım ki avuçlarına su dolsun, böyle uzaktan elini uzatıyorsun, su içebilir misin içemezsin, Bu herkes için böyledir. Onun için müşrikler. ne diyor, Allah dileseydi, biz de atalarımız da iman ederdik, Allah dileseydi, Allah diledi, Allah senin için imanı diledi, senin için cenneti diledi, senin için hayrı diledi, sen dilemiyorsun, senin dilemen lazım, Allah'ın senin için dilediğini senin de dilemen lazım ki Allah'ın sana vermeyi dilediğini alasın, yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum, ben böyleyim, Allah gerekeni yaptım. Bunu böyle söylüyor, Allah'a karşı en büyük elefsizliği, saygısızlığı yapmış. Bizim gücümüz, duamızdır. Alemlerin Rabbi Kerim olan, Ekrem olan, Vehhab olan, Rezak olan, Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. Ondan isteyeceğiz. Nasıl istememiz gerekiyorsa, öyle isteyeceğiz. Bize nasıl yap dediyse, ne bize kazandırıyorsa, bize onu emretmiş. Ne bize kaybettiriyorsa, bunu böyle yapma demiş. Şimdiye kadar gelenler, nasıl ki ya kazanmış ya da kaybetmiş olarak gittilerse, 50 sene sonra, 100 sene sonra şu anda yaşayan insanların hiçbiri istisnalar, kaydayı bozmaz. Bu dünyada olmayacak. 100 sene önce bu dünyada olmadığımız gibi. Buradan insanın ne kadar fani olduğunu anlaması lazım. 100 sene önce yoktuk, 100 sene sonra yine olmayacağız bu ademde. Bizim yerimizi, bizim çocuklarımız, torunlarımız gelmiş olacak. 100 sene sonra onlar da olmayacak. Yani, bir misafirhane, Allah'ın bizi misafir ettiği, rızkımızı verdiği, varlıksa tuttuğu her türlü imkânı verip, kazanmamızı dilediği bir misafirhane burası. Böyle bakmazsak, evet, ne deriz, o diyor, bu benim, o diyor, biz böyle yapacağız, o biz şöyle yapacağız, İyi de Allah bizi niye yarattı, abdolsun diye. Önce ne dedi? وَمَا خَلَقْتُ Yaratmadım. Yaratmadım dedi, her şeyi sildi. Önce böyle bak, yaratmadım, yarattım demiyor. وَمَا خَلَقْتُ Yaratmadım. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا Sadece, yalnız, komple sildi hepsini, öncesini sildi. Bana abd olsun diye. Senin başka bir işin yok dedi. Niye? işler benim işimdir diyor. Razak benim, Kerim benim, Vehhab benim, Rahman benim, Rahim benim, Kadir benim, iş benim işimdir. Mülkün sahibi, maliki benim, idare eden, meliki benim. Sakın kendini rezil böyle kendini bir şey zannetmeyelim. Senin işin abd olmaktır sadece. Senin başka işin yok. Sen kulluğunu yap diyor. Ben nasıl dilersem öyle yaparım. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesap hesapsız verir. Dilediğini öldürür, dilediğini diriltir. Dilediğini yapan beni seyret diyor. Beni sev. Senin için beni seyretmek. Bana avd olmaz. Şahit olmazsak, seyretmezsek okumamış oluruz. Sevememiş oluruz avdolma imkânımız da yok. Yani ya Rabbi işte şöyle namaz kıldım, şöyle oruç tuttum, şöyle zikir yaptım, şöyle hayır işledim. On sefer hacca gittim. Allah bize sorar, sen kimsin? Bana kim olduğunu söyle. Ben kimsin? Ben kimim? Ben kimim? Tamam sen böyle yaptın da sen kimsin? Ben kimim? Sen bunu kimin için yaptın? Kendisi için yaptığın Rabbini tanıyor musun? Tanıdın mı? Ben sana ne söyledim? Demez mi? Ben sana ne anlattım? Yok insanlar şöyle söylediler, böyle söylediler, yeryüzünde böyle yapmaya çalıştım. Ben sana git öyle mi yaptırdım? Ben sana demedim mi? Bana Abdolman için yarattım demedim mi ben sana? Sen daha Abdolman'ın ne olduğunu anlamamışsın. Nasıl Abdolman gerektiğini anlamamışsın. Sen Abdolmanmışsın. Sen daha dünyayı tercih etmişsin. Başka şeyleri benden daha çok seviyorsun. Dünyayı ahireten daha çok seviyorsun. Kendini için istiyorsun. Daha benim için olamamışsın. Ben sana... Sen benim içinsin, bana aitsin demedin mi? Yani sen beni tercih etmedin, tanımadı ki tercih etsin, anlamadı ki tercih etsin. Allah'ın kendisine nasıl kıymet, değer, şeref verdiğini anlamadı ki. Onun için karanlıkta kaybolmuşuz, aydınlanması gerekir, Rabbimizin ismiyle okuyup nurlanmamız lazım, aydınlanmamız lazım, kendimizi tanımamız lazım, Rabbimizin bize yüklediği o büyük şerefi taşımamız lazım. göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emaneti yüklemiş. Biz de aslında abi gölgelerin peşinde koşuyoruz. E şu biraz silkiler, şu emanete bir bakman gerekmiyor, bir bak hele bu, nedir bu emanet? Gökler taşıyamadı. Aynı şekilde göklere yerlere, gökler yerler tecellimi almadı, mümin kulunun kaldığı tecellimi aldı. Sen bu tecelliyi almıştın, bu Allah'ın tecellisidir. Senin büyük, bu büyük şerefi taşıman lazım. Sen Allah'ın yeryüzündeki halifesi ama unuttun, kayboldun. Gölgelerin peşinde koşuyor, sanki hakkıymış gibi. Gerçekten insan böyle aklını kullanıp bakınca, sonuçta bütün dünya senin olsun, ölüm anı gelince senin halin ne olur? o kadar sevdin o kadar ona sarıldın Allah o valsini gümüşü toplayanlara ne diyor? BMK günü onları ateşte kızdırıp yanlarını, sırtlarını, azınlarını dağılayacağız diyor. Ne diyeceğiz onlara? İşte kendin için biriktirdiğin servetin. Hadi tat bakalım. Burada tat. Ben sana bu serveti bunun için mi verdim? İnşallah anlayacağız. Biz anlamaya çalışırsak Rabbimiz bize öğretir. Tefekkür etmeye çalışırsak Rabbimiz bize öğretir. Bütün yol, hepsi iki adım. Bir adım Rabbimize teslim olmaktır. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum, benim her şeyim sana ait, bana ait bir şey yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah için hayatımda, ölümümde, namazımda, kurbanımda, ibadetlerimde, hayrımda her ne varsa hepsi senin içindir. Ben sana ait. Hayatım ve ölümüm senin içindir ve ben sana ait. Başka tarafa gitmiyorum. Kendimi bir şey zannetmiyorum. Kendimi bir şeye sahip zannetmiyorum. Zaten bırakıp gidiyorum. Nasıl benim olabildi? Aynı şekilde bedenin sana mı aittir? Yok. Örünce oyuna götürüp toprağa gömer ama sen huzura gidiyorsun. Yüklediği emanetle beraber gidiyorsun. Allah bizi dünyada mahçup eylemesin, ahirette mahçup eylemesin, son nefeste mahçup eylemesin, bizi huzurunda mahçup eylemesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.